Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ölçekte ve tartıda dile yapanların vay haline Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman haklarını tas tamam alanlar Onlara insanlara ölçekle yahut tartı ile verdikleri zaman ise eksiltenlerdir Sahiden onlar öldükten sonra diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir günde. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükmü için insanların kabirlerinden kalkacağı günde. Sakın hileye sapmayın. Ahiret hesabını unutmayın. Çünkü kötülerin kitabı muhakkak ki siccindedir. Siccinin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O yazılmış bir kitaptır. Yalan sayanların o gün vay haline.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 iyiliğinin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi, o yazılmış bir kitaptır ki huzurunda mukarrep olan melekler bulunur. Şüphesiz o iyiler cennet nimetleri içinde, süslü tahtlar üzerinde kendilerine verilen nimetleri temaşa edeceklerdir. Öyle ki sen o nimetin her dem taze güzelliğini yüzlerinde görünce tanırsın. Onlara mühürlü, el değmemiş, saf bir içecekten içirilir. Ki onun içiminin sonu bir misktir. O halde nefaset isteyenler bunu arzu etmelidirler. O içeceğin katkısı teslimdir. O bir pınardır ki mukarrepler yalınız onu içerler. Hakikat günah işleyen o kafirler, iman edenlerden kimine gülerlerdi? Müminler yanlarından geçerlerken birbirlerine karşı göz işaretleri yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakit bu maskaralıklarından zevk duyarak dönerlerdi. Onları gördükleri zaman bunlar muhakkak sapıtlardır derlerdi. Halbuki onlar müminlerin üzerlerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler o kafirlere giriyorlar. Süslü tahtlar üzerinde onlara bakarak nasıl o kafirler işleye geldiklerinin cezasına çarpıldılar mı?